Söylenecek ibretli atasözlerimiz, deyimlerimiz var. Doğrusun Hacı Batım ama bazı atasözlerimiz, deyimlerimiz birbiriyle çelişiyor. Nasıl yani? Me mesela iyi insan lafın üstüne gelir diye bir atasözümüz var biliyorsun. Ama aynı anlama gelen iki an çoma hazırla diye bir atasözümüz daha var. Canım o binde bir olur. Öyle çift anlamlar, tezatlar. Valla bence çok var bunlardan. Abartma efendim çok filan değil. Ya çok acı çok diyorsam çok işte Mesela sen bir atasözü söyle ben bir tane hemen yapıştırayım tez atını. Olur. Ee, mesela heh, damlaya damlaya göl olur. Ya, taşıma suyuyla değirmen dönmez. İkisi aynı şey mi birader? Benziyorlar ama sen yuvarla başka bir atasözü daha. Fazla mal göz çıkartmaz. Azı karar çoğu zarar. Akıl akıldan üstündür. Aklın yolu birdir. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut ikrardan gelir. Bülbül'ün dili çektiği belası. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. eşe altın semer vursan eşek yine eşektir. Öyle eşek derken gözümün içine bakma tepelerim ha. Böyle bir atasözü deyim yok ki. Benim bu dediğim atasözü değil zaten. Benim sözüm. Ha, anladım anladım. Ee, sen devam et birader. Tamam neydi senin dediğin? Eşe altın semer vursan eşek yine eşektir. Ye kürküm ye. Kara gözüm, dost dediğin kara günde belli olur. İyi de hacıivatım, düşenin dostu olmaz ki. <gülüyor> Eğri otur, doğru söyle ama sen. Söyleyemem çünkü doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Erken kalkan, erken yol alır kara gözüm. Ama acele işe şeytan karışır hacı atım. Hiç unutma Karagöz'üm, birlikten kuvvet doğar. Sonra körler sağırlar, birbirini ağlar derlerse hiç şaşırma efendim. Ama canım efendim tatlı dil deli yılanı deliğinden çıkartır. İyi de her zaman lafla peynir gemisi yürümez ki. Gün ola harman ola. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Yeşin yanında kuru dayanar. Ya Karagözüm zorla güzellik olmaz ki. Ama zora dağlar dayanmaz ki. Öfkeyle kalkan zararlı oturur unutma. Öfke ballan tatlıdır derler. Karagözüm parama el uzatılmaz. Sen üzümün ye, bağını sorma Hacivat'im. Ben sana kızmam efendim. Ne derler bir elin nesi var iki elin sesi var. Tamam birader, çünkü derler ki, nerede çokluk, oradan. Aman, aman birader ne diyorsun? Ağzından yıl alsan. Ağzını hayra aç. Amin birader. Tamam, ben senin ne demek istediğini anladım efendim. ha şimdi anladın işte. <gülüyor> anladım efendim, anladım. Ama eskilerimiz, büyüklerimiz bize güzel şeyler öğretmişler. Bize güzel sözler, öğütler emanet etmişler. Bize onların güzelliklerini anlatmak düşer.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 Yazan Şerkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır. Şerkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın, stüdyodayız.